ayın dinleyiciler burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Harputlu Osman Dedrekli efendi. Sahibi Doktor Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahimer. Genel Koordinatör Mehmet Kösoğlu. Senaryo Hikmet Köksal, Hüseyin Aygenir. Yayını hazırlayan Niyazi Hamcı.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 tasavvuf ilimlerini yetiştirecek bir rehber aramaya başlar. Bu arayıştan çok bir bekleyiştir. Bekleyiş sessizce Osman'ı daha da bir sessizliğin içime iter. Osman, oğlum hadi yemek hazır. Belki derdim de Derdine derman için sana geldim ya oayım. Hayal duymadı benim. yine kendi derdine dağımış. Arap bir ne yapmalı bilmem ki. Ah, ah kaç gündür odasından dışarı çıkmadım. Hayırola, hatun ne söyleni duruyorsun? Ah eendi bilmezmiş gibi konuşursun. Çorbada ne güzel kokuyor?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 Böyle konuştuğumuzu duymasın. Ne oldu acep? Ne zamandır dışarı çıkmıyordu? Gir Osman gir. Afiyet olsun. Osman'ım evladım ne derdin var? Böyle sabahlara kadar... Yok uskutun... bir şey anneciğim yok bir şey. Sopraya otur Osman bir tas çorba iç. Sağol baba aç değilim.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 Hemen mi gidiyorsun Osman'ım? Evet anne. Sıkı giyinseydin bari havalar soğudu üşütmeyesin. Güle güle o. Güle güle. Selamun Rıza kardeş. Kolay gelsin. Ooo aleykümselam selam Osman efendi. Hoş gelmişsin sefalar getirmişsin.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 iş o kadar kolay değildir boşa emek çekmezler fakirli eybetli bize bizde bir emanet var onu teslim etmeye geldim ehline beklerim diyor kim düzen nasipse kim hmm, yok kurban yok kandırmış bu adam sizi öyle demez ha Allah adamlarının hali başka anlattıkları kalbimize tesir ediyor sohbeti çok hoş ilmi derya gibi hatta konuşmasa da insana tesir ediyor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 Bu hal yedi sene böylece devam etti. Yoldaki meşakkat ve zahmetleri hiç aldırmıyordu. Ama anacığının yüreği öleni... ...Osman'ı için endişe ediyor. Allah, bu işin sonu nereye varacak? Oğlumun maksadına kavuştur. Benziline selametle ulaş. hatun hatın korkma. İçin ferah olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti...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 Arifanı seyreyir, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hoş sabrı cəmilimdir, takdir ki tefilimdir, Allah ki vekilimdir, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.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 Sabır kadar güzel ilaç yoktur. Hocam. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Biraz dinlen evladım. Sonra gidersin. Dualarınızı istirham ederim hocam. Sana emiyim helal ve faydalı olsun o. Aradığın zatı güneyde bir yerde bulacaksın. Nasıhatlerimi unutma. Her işinde Allahu Teala sana yardım eylesin.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 Artık vazifesi de son bulmuştu. Hafız Osman'ın gözlerinden öperek Erzurum'dan ayrıldı. Osman, Bezrettin Hazretleri'nin hayatında yeni ve bambaşka bir safa başlatacak olan bir Mürşid-i Kamil aramaya başladı. Bu arayışı sırasında içindeki aşkın şevkiyle yanıp düküyor ve yalnız kaldıkça ağlayarak Allahu u Teala'ya yavvarıyor, içli gözyaşları döküyordu. Bir yandan da Ahmet Merani Hazretleri'nin son nasihatindeki,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 Bu kıyamete kadar şerefimize sürülmüş bir leke olacaktır. Müzik Ey Ali! Ey Ali! Adişamız Sultan Abdülhamit Han'ın efendimizin her durum halkına fermanıdır. İstanbul yeri ağarmıştı. Bütün Erzurum halkı Galeyana gelmişti.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 safere asker evlatlarla gönüllü halkın arasında kaçıyorlar. Safar güneşi üstünezedi. Ferhudar olasın Kurt İsmail Paşa. Cenab-ı Hak yüzümüzü kara çıkarmadır. Şükürler olsun Moskov büyük yara aldı. Tez haber ulaştırın. Koptağ'dan karşı ateş açılsın. Zinha asker evlatlar ve ahali kaçan düşmanın peşine düşmeye. Get bir elden bırakmamak lazım. ...emrederdiniz paşa. Paşa, o sabah... ...Ezan-ı Muhammedi'yi okuyan zat kimdir? Bütün ahali asker coştu. Bu yaşa geldim... ...böyle Ezan-ı Muhammedi'yi dinlemedim. şimdi bu her Erzurumlu Miralay... ...Bahri Bey'in gönüllü bölüğünden... ...genç hocadır paşa. Ona Hafız Osman Bedrettin derdi. Gönüllü he? Evet paşa. Onu muharebe esnasında da gördüm. Eybetli, vakarlı bir yiğitti. Ama bir şeye şahit oldum ki inanılacak gibi değildim. Ne gördün İsmail Paşa? Osman Bedrettin denilen yiğit yere eğilmeden taşlar havalanıp eline geliyor. Hangi kafire taş attı onu cansız yere seriyor. Paşa niçin demezsin ki bu muharebede üçler, yediler, kırklar, erenler bizimle beraberdir. Elhamdülillah. Bu Rabbimizin bize bir ihsanıdır. Hafız Osman nerede şimdi? son gördüğünde şehit düşen komutanı Miralay Bahri Bey'in başındaydı. Haz o mübarekiyi de 3. taburun imamlığı verirsin. Baş üstüne taşın. <Gülüyor>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 Hocam. Sen de tuttun hafız Mustafa. Sen de tuttun. O merak ettiğin kimsenin buraya gelmesi yakındır. Ooo imam efendi. Siz daha uyumadınız mı? Uyuyamadım Rüzel kardeş. Ya sen? Sen niye bu saatte ayaktasın? Efendim. Efendim. ...koğuş nöbetçisiyim. Üste açılan arkadaş var mı diye dolaşıyordun. <gülüyor> Şu bizim hemşeri de amma horluyor he. Dur, şunun yastığını bir düzelteyim hele. Heh, oldu. Demek dükkanını kapatıp sen de gönüllü taburuna katırdın, öyle? Evet efendim. Ama meslek işte. Burada da Erhat'ın çizmelerinin yırtıklarını dikiyorum.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 ...gözümüz yollarına bakmaktan tersiz kaldı. Bu kadar saklanmaya, demez etmeye sebepledi. Yeter abi, gel. Nereye? Nereye? Burası daha önceki yer değil. O nur yüzlü erler... ...Şahı Nakşibend, Bahad-ı Dini Buhari... ...Pevlana Halid-i Bağdadi... ...Şeyh Ali Septi... Şeyh Muhammed Rehbi Hayati Gamçeçme Hafız Osman Allahu Teala vermek istemeseydi istek vermezdi. Aradığını falı da bulacaksın. Peygamber Efendimizin torunlarından Şeyh Mahmut Samini seni bekliyor. Ona gitmen bizce de muafıktır.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 Bu sonra evine gidip... ...akşama kadar dışarı çıkmayacak. Hafız Osman Bedrettin artık bin pişman. Gitmekten vazgeçmiş. Perişan bir halde. ya Yarabbi ben ne yaptım? Ne yaptım? Yarabbi bu biçare kulun Bedrettin'e sen yardım et. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Vazgeçtim.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 Osman. Kalk Osman efendi. Halk Osman efendi. Öyle vakti yakın. Samini Hazretleri namazı Hafız Osman kıldırsın buyurdu. <gülüyor> Kapılarının eşiğine layık olmayan birini mihatta bir yerlerine oturtuyorlar. <gülüyor> Onların merhamet ve lütufları olmasa Bedrettin'in hali ne olur Mustafa? Kerimlerle yapılan her iş kolay olur Hafız. Sübhanallah. Söyler misin Miadınlı Mehmet Efendi? Bu Hafız Osman buraya geleli şunun şurasında birkaç hafta bile olmadı. Acaba Samini Hazretlerinin vihrabı ona bırakmasının hikmeti ne olay? Bu işlere akıl ermez ancak Hafız misafir mumu da kibriti de beraberinde getirmiştir. Onun işi elindeki kibritle mumu yakmaya kalmıştır.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 Gel hafızım, şöyle gel. Efendim, affınıza istirham ederim. Hafız, hafız... ...sular yüzünü toprağa sürmese deryaya kavuşur mu? Kub kuru akıl insana yar olur mu? Hafız... ...Muhammed ve Adeddin Hazretleri, Terzi Baba Hazretleri ve diğer büyükler... ...senin bize gelip teslim olmanı işaret etmediler mi? Hıh?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 açık yüreklidir, sevgi beladır. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözetir. Hafızam irşat makamı bir şimshektir. Çaktığı yeri aydınlatır, düştüğü yerde yakar. Marifet o aydınlığı insanların kararan kalplerine nüfuz ettirmektir ve kalpleri aydınlatmaktır.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 Gel bugün ver varlığın samininin varına. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.